Ağzıb Allah'ımdan Şeytanı Rjim. alemin R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbhihi Ejmägin. Allahü Aleyhi Zatını Azametini kendisine yakışmış olduğu şekliyle Kendisinin Kendisini övdüğü gibi yarattıkları adedince, göktekiler, yerdekiler sayısınca, kelimeleri sayısınca, arşının ağırlığında zatı olacağı şekilde hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Allah-u Teala'yı rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında birleyecek ve Allah azze ve celle kulluk ederken peygamberlerinden başka bir örnek onlar kendi ondan başka bir ölçü kabul etmeyecek bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Bugün Allah nasip ederse inşallah arkadaşlar isim ve sıfat tevhidinin 3. dersiyle karşı karşıyayız. Geçenki derste ilk dersimizde hatırlayacağınız üzere Mukaddime babında ne yapmıştık? İsim ve tevhid ile alakalı olan bir takım meseleleri zikretmiş, daha sonra ehli Sünnet ve Cemaat'in tanımını yapmış ve isim ve sıfat ile bağlantılı olan bir takım kavramlarını yapmıştık, işlemiştik. ikinci dersimizde de yine ehl Sünnet ve Cemaat'in isim ve sıfat tevhidine yapmış olduğu tarif ile beraber tarifini yapmıştık, açmıştık ve daha sonra ehli sünnetin güzide imamları ki Allah hepsinden razı olsun onların bu husustaki nakillerini Allahu Teala'nın isim ve sıfatları hususunda nasıl bir yol takip etmemiz gerektiği hususunda ne yapmıştık bir takım nakiller yapmış ve alimlerimizin nasıl bir yol takip etmemiz gerektiği hususunda seleften yapmış oldukları nakilleri aktarmıştık kardeşler ve demiştik ki her isimden fiil çıkar ama her her isimden fiil yani Allah azze ve celle'nin sıfatı adına Rabbimizin bir sıfatı çıkar fakat her sıfattan isim çıkmaz demiştik. Bu kaidemizi ne yapmıştık, ifade etmiştik. Daha sonra demiştik ki zatın farklılığı sıfatın farklılığını gerektirir zatın farklılığı sıfatın farklılığını gerektirir demiştik ve yaratılmışların sıfatı adına ortaya konulmuş olan kelimelerin Rabbimizin adına ispat edilmiş olması herhangi bir şekilde yaratılmış olan ile yaratıcı olan arasındaki bir benzerliği gerektirmediğini yapmıştık ifade etmiştik kardeşler Bugün yine Allah nasip ederse Ehli Sünnet ve Cemaat'in belirlemiş olduğu isim ve sıfat ile alakalı birtakım kaideleri ifade edeceğiz. Ve Rabbim müyesser kılarsa inşallah Ehli Sünnet ve Cemaat'in isim ve sıfattaki görüşlerini özet olarak da ifade ettikten sonra bir sonraki dersimizden itibaren de diğer fırkaların, bidat fırkalarının yaklaşım tarzlarını inşallah işleyeceğiz. Eğer arzu ederseniz kardeşler, yani bu ben sizin e, takdirinize bırakıyorum. Eğer arzu ederseniz e, detayına gerçekten girebildiğimiz kadar girerek ki bu bapta belki dersimiz 15-20 dersi de geçecek durumda ne yapabilir? Karşımıza çıkabilir. Zira gerek ayetler ile gerekse hadisler ile meseleyi tüm yönden değerlendirmek ve bu bağlamda aktarılmış olan hadisler ile ayetlerin ve bu husustaki alimlerin nakillerini, görüşlerini ortaya koyma babında eğer gerçekten ilim talebesinin arzu ve ihtiyaç hissetmiş olduğu şekli ile işlenmiş olmasını eğer arzu ederseniz o şekilde işleriz. Ama dediğim gibi bu tarzda belki dersimiz 15-20 dersi de bulabiliriz. Eğer dilerseniz çok fazla detayına girmeden sadece tabi üstün körü bir şekilde de değil ama en azından hakkında bir bilgi olabileceğimiz şekilde yüzüstü geçmiş olmak babıyla da ne yapabiliriz? Ders sayısını düşürebiliriz. Bu da sizin arzu ve isteklerinize kalmış bir şey. Bunu düşünün inşallah. Hangisini arzu ederseniz Allah'ın izniyle o şekilde dersini yapabiliriz, işleyebiliriz. Bugün Yine bir takım kaidelerden bahsedeceğiz kardeşler. Rabbimizin isim ve sıfatları ile alakalı bir takım kaideleri ifade edeceğiz. Fakat kaidelerin hepsini burada peşi sıra yüklemiş olmayı, daha doğrusu işlemiş olmayı düşünmüyorum. Bir takım kaideleri sadece zikredeceğiz. Bazı kaideler var ki o kaideleri zaten bidat fırkalarının görüşlerini zikredip de o görüşlere ehl sünnet ve cemaatin vermiş olduğu reddiyeleri ve Cevapları işlerken ister istemez dile getirmiş olacağız. Dolayısıyla dediğim gibi diğer bidat fırkalarının görüşlerini reddiye babında zikredeceğimiz kaideleri özellikle burada ele almak istemiyorum. Bazı kaideleri burada zikrettikten sonra diğer kaideler zaten diğer derslerin içerisinde Allah'ın izniyle ne yapacak? Belirecek. Ve bazı hususlar var ki bu, bu anlamda ne yapıyor? Direkt isim ve sıfat teyfidi ile alakalı olarak kardeşler karşımıza çıkıyor. Yani istiva meselesi olsun, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın uluv meselesi olsun, yine Allah Azze ve Celle'nin e, nerede olursanız o sizinle beraberdir şeklinde bidat fırkalarının yapmış olduğu reddiyelere karşı ehl sünnetin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda ekstra işlemiş olması gereken konuları da ekstra işleyeceğiz. Ta ki bu hususta Allah'ın izniyle ne yapsın? insanların düşüncelerine fitneler sokan ya da ehl-i sünnet ve cemaatin düşüncesinin reddedilmiş olmasını adeta insanların aklına hitap ederek şüphe bir şekilde, şüpheci bir şekilde yaklaşan kimselerin o şüphelerini yapsın? İzale olsun, ta ki Rabbimize olan isim ve sıfat tevhidindeki yaklaşımınız net olsun. Evet kardeşler, demiştik ki, zatın farklılığı sıfatın farklılığı gerektirir. Bugün zikretmek istediğim, Kaidelerden bir tanesi de şudur kardeşler, isim ve sıfat tevhidiyle alakalı rızk etmek istediğimiz kaidelerden bir tanesi. Şunu bileceğiz ki kardeşler, asıl olan şey, yani kelimelerde asıl olan şey nedir? Zahirine alınmış olmasıdır. Eğer herhangi bir karine, eğer herhangi başka bir delil ya da başka bir sebep söz konusu de değil ise, asıl olan kelimelerde zahirine uymuş olmaktır. Yani, diyelim ki Allah Azze ve Celle'nin rahmanu alel arşi -ar Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Arşa kurulmuştur. Şeklindeki istiva kelimesi sonuç itibariyle zahiri ile Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in dediği gibi nedir kardeşler? Malumdur. Ve <gülüyor> zahirine azınır. <gülüyor> Dolayısıyla İstiva kelimesini, istevla kelimesi yani kuşatmış olma babında tercümeye yeltenecek şekilde kelimenin bizatihi kendisini tahrife sebebiyet verecek başka bir karine olmadığı müddetçe ki böyle bir karine hiçbir şekilde yok. Dolayısıyla kelimenin aslı üzerine zahirine tabi olmaktan başka bir seçenek yoktur. Bunun aksi de zaten Rabbimiz tebareke ve teâlâ'nın neyidir kardeşler? Kınamış olduğu bir yaklaşımdır. Zira Allah Azze ve Celle İsrail oğulları ne demişti? Biz onlara ne dedik? Bu beldeye girin ve kulu hitta. Vedhulul baba succeden ve kulu hitta. Secde ederek ne yapın? Bu beldeye girin ve hitta deyin. Hitta, estafurullah demektir. Yani hitta, Allah'ım bağışla demektir. Ama o zalimler ne yaptılar? Allah Azze ve Celle ne diyor? Fe beddelû. Onlar ne yaptılar? O zalim kişiler Allah'ın onlara söylemiş olduğu kelimeyi <gülüyor> kendisine söylenenin şeklinde başka bir şeye tebdil ettiler ve değiştirdiler. Ve hitta yerine hinta dediler. Buğday dediler. Farklı anlama getirdiler. Dolayısıyla asıl anlamı üzere istivayı mesela algılamanın dışında farklı bir karine olmaksızın başka bir anlama çekmiş onlar bu anlamda Kınanmış olan bir harekettir ve kelimelerde asıl olan şey zahirine alınmasıdır. Mesela Türkçe üzerinden ifade edecek olursak, biz fakir kelimesini sonuç itibariyle ne anlamda kullanıyoruz kardeşler? İhtiyaç sahibi olan bir kimse için kullanıyoruz. Yani falanca kişi fakirdir dediğimiz zaman ne yaparız? Asıl anlamı üzerine anlarız. Yani o kişinin ihtiyaç sahibi olduğu, maddi olarak muhtaç olduğu anlamında bir anlam doğrudan kafamızda belirginleşir. Bu nedir? Bu kelimenin asıl olan zahiri anlamıdır. Bu bağlamda eğer başka bir karine, başka bir sebep ya da başka bir yönlendirici unsur yok ise doğrudan fakir kelimesinden kastı nedir? Nedir kastımız kardeşler? Bir kimsenin muhtaç olduğudur. Ama biz bu fakir kelimesini başka anlamda kullanmış olamaz mıyız? Tabii ki kullanmış olabiliriz. Mesela özellikle eğer Rabbine karşı fakir ifadesini kullanırsak, Rabbine karşı fakir bir kimsedir ifadesini kullanırsak, burada insanların yardımına ihtiyaç duyan bir kimsenin kastedilmediği, tam aksine Allahu Teala'ya karşı, zul içerisinde olduğunu fark eden Allahu Teala'nın rahmetini uman Allahu Teala'ya karşı günahlarının bilinciyle ne yapan Rabbinin merhametine muhtaç bir kimsenin kastedildiğini biz ne yaparız kardeşler anlarız. Bunu böyle anlamış olmamıza sebebi olan ne olur? Rabbine karşı ifadesi bu anlamı doğrudan verir. Ama Rabbine kelimesi kullanılmamış ise fakir kelimesinin anını kastedilen şey nedir? Şüphesiz ki bir kimsenin muhtaç olduğudur. Ya da şöyle diyelim aslan kelimesi bir insan ben aslanı gördüm dediği zaman neyi kastede kardeşler? Normalde yırtıcı olan hayvanlardan yırtıcı olan ve işte ormanlar kralı olarak kastedilen varlığın hayvanın kastedildiğini herkes zahiri olarak anlar. Eğer başka bir karine cümlenin içerisinde başka bir anlam Cümlelerin içerisinde başka bir yönlendirici unsur yoksa, aslan kelimesi biz doğrudan kast edilen anlamda alırız kardeşler. Ama eğer ki, düşünün ki, ben geçen gün güreş yapılan bir yere gittim. İşte 25 yaş ile 35 yaş arasındaki insanların güreş müsabakasına girdim. Onları seyrettim derse bir kimse, karşıdaki de peki orada ne gördün diyecek olursa, o da sorma orada bir aslan gördüm ki önüne geleni parçalıyordu. Burada mesela aslan kelimesinden kastedilen şeyin var olan hayvan şeklindeki aslan değil, bilakis diğer anlamda cesaret ve atılganlık anlamını yüklemiş olduğu başka bir anlamın, yani insanın kastedildiği nedir doğrudan ortaya çıkar. Neden? Çünkü başka bir karine vardır. Başka bir yönlendirici unsur vardır. Başka bir delil vardır. Nedir o da? İşte 25 yaş ile 35 yaş arasındaki insanların güneş müsabakasına gittim. Orada dolayısıyla insanlar vardır. İşte bu bağlamda başka bir sebebiyet olmaksızın başka bir karine söz konusu değil ise bu bağlamda kelimede asl olan şey zahirini almaktır. Dolayısıyla biz Rabbimizin isim ve sıfatlarında da. Eğer başka bir unsur, başka bir kalimle söz konusu değil ise ne yapıyoruz? Doğrudan zahirine alıyoruz ve almamız da gerekiyor ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile sahabesi de bu şekilde almıştır. Mesela isteva kelimesini dedik. Rabbimiz Tebareke ve Teala isteva, istiva etmiştir. Ne demiştik kardeşim? Bu Rabbimizin fiili sıfatı. Fiili sıfatıdır. Ki sıfatlarını ne yapmıştık? Üçe ayırmıştık. Fiili sıfatı demiştik. Ve fiili sıfatlar neydi Rabbimizin? Rabbimizin dilemesine bağlantılı, istediği zaman da Rabbimizin tecelli ettirmiş olduğu sıfatlarıdır. İşte bu bağlamda Allah Azze ve Celle istiva etmeden önce, yani arşı yaratmadan önce sonuç itibariyle istiva etmiş miydi? Hayır. Çünkü Rabbimiz Tebaleke ve Teala ayetinde doğrudan ne buluyordu? O ki gökleri ve yeri altı günde yaratan Sonra ila'l daha sonra arşa istiva edendir. Dolayısıyla Rabbimiz gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı arşını yapmış, takdir etmiş, arşı yaratmış ve arşa istiva etmiştir. Şimdi buradaki istila kelimesini kuşatmıştır, hükmü altına almıştır şeklinde tercüme etmek babında böyle bir anlamı yüklemek için bu ayette hiçbir sebep söz konusu değildir kardeşler. Ki kaldı ki onlara verdiğimiz itirazda Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bizatihi yaratmış oldukları üzerindeki istilasında herhangi bir zaman zemin kopukluk yoktur ki. O zaten istila etmiş, o zaten hükmüyle kuşatmıştı. Dolayısıyla sonradan hükmüyle kuşatmış olması haşa Allah'ın önceden hükmüyle kuşatmamış olduğu bir şey olduğu anlamına doğrudan geleceği için daha da çarpık bir nedir? Çarpık bir yaklaşımdır kardeşler. İşte bu bağlamda dediğimiz gibi kelimelerde asıl olan şey zahirine alınmasıdır. Rabbimizin isim ve sıfatlarıyla alakalı Kur'an ve Sünnet'e gelmiş olan hususların nedir? Zahirine alınır. Ama dediğimiz gibi herhangi bir teşbihe gidilmez, herhangi bir temsile gidilmez, herhangi bir şekilde tatil ta söz konusu edilemez. Ya da tahrif söz konusu edilemez. Bu diğer bir kaidemiz. Yine... Rabbimiz Tebaleke ve Teala'nın isimleriyle ve sıfatlarıyla alakalı kaidelerden zikredebileceğimiz başka bir kaidemiz de şudur kardeşler. Biz Rabbimizin kendisini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a ispat ettiği her türlü isim ve sıfatı ispat ederiz. Rabbimizin kendisini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizi nef yetmiş olduğu her türlü isim ve sıfattan Rabbimizi ne yaparız? Nef ederiz Allah Azze ve Celle kendisi adına hangi sıfatını ispat etmişse biz bunu ispat ederiz. İster rahmet sıfatı olur, ister gazap sıfatı olur, ister fiili sıfatı, istiva sıfatı, ister nüzul sıfatı olur, isterse zatî sıfatları olur, alim olması gibi. Bunları ispat ederiz. Rabbimizi nef ettikleri mesela ne gibi? وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا Senin Rabbin unutkan değildir. Senin Rabbin unutkan değildir. Dolayısıyla Rabbimiz burada ne yapıyor? Unutmak sıfatını kendisinden nef ediyor kardeşler. Nef ediyor Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün sahabe kendi arasında sesli bir şekilde Allah'a dua ederken seslerini olduysa yükseltmişler ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyurmuştu? Sakin olun demişti. Siz uzak olana ve İşitmesi sağır olana seslenmiyorsunuz. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada Rabbimizin işitmekteki uzaklığını nef ediyor Dolayısıyla Rabbimizin bazı şeyleri duymamış olma haşa sıfatını nef ediyor Biz de ne yapıyoruz? Rabbimiz işitmez diye bir sıfatı hiçbir şekilde gündeme getirmediğimiz gibi Rabbimizden nef ediyoruz. Yine Allah Azze ve Celle mesela ayet-el kürsüde ne diyor kardeşler? لَا تَأْخُزُهُ ve وَلَا نَوْمُ Allah, o kendisinden başka ilah olmayandır. El اَلْحَيُّ kayyum O haydır, kayyumdur. Dolayısıyla hem diri olandır, hem de sürekli yaratmış olduklarını mürakabe edendir. Bunları ispat ediyor Rabbimiz kendisine. Biz de ispat ediyoruz. Ve bu, Hemen akabinde Rabbimiz iki tane sıfatı kendisinden ne yapıyor? Nef yediyor kardeşler. Ne diyor? La تَأْخُزُهُ سِنَتُونَ وَلَا Onu hiçbir şekilde ne uyku ne de uyuklama tutmaz. Bakın ne uyku ne de uyuklama tutmaz. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Uyku ya da uyuklama babındaki sıfatları Rabbimizden nef yediyoruz. Yahudilerin yaptığı gibi. Allah onlara lanet etsin. Allah azze ve celle'ye e, özellikle sıfat olarak Rabbimize zikretmiş oldukları o eksik sıfatlarda onlar gerçekten sapmışlardır. Ya da Hristiyanlar, mesela bugün Hristiyanların ellerindeki Bibel dedikleri kitabı aldığınız zaman kardeşler ki biliyorsunuz Bibel nedir? Tevrat, e, Zebur ve İncil'den müteşekkil. Ki sonuçta e, özellikle içlerinde İsrail Yahudi, İsrail oğullarından gelmiş alimlerin ya da tarihçilerin de sözlerinin bulunmuş olduğu kitap. Şu anda Hristiyanlar, Yahudilere ne var? Sadece Tevrat ve Zebur var. Ki buna ne diyorlar? Buna eski Atik, diyor, Atik diyorlar. Yeni Atik'te nedir? İsa aleyhisselama indirilmiş olan. Dolayısıyla bunların üçüne birden Bibel diyorlar. Mesela açıyorsunuz, Tevrat diye ittikaz ettikleri ve inana geldikleri kitabın ilk sayfalarına, emin olun fazlaya gitmiyorsunuz kardeşler, ilk sayfalarına. Ki özellikle bunlardan Yahuba şahitlerinden bazıları bizimle görüşmeye gelmiş ve kendileriyle bir tartışma içerisine girmiştik. Onlara bir kere sizin elinizde bulundurduğunuzu iddia ettiğiniz, Allah'ın kitabı dediğiniz kitap sonuç itibariyle tahrif olunduğu kesindir. İçerisinde kendisine çağırmış olduğunuz ilah dahi haşa yaratılmışa benzemektedir. Neyi kastediyorsun dediği zaman biz de demiştik ki, bakın hemen açın ilk başta ilk baaplarda şöyle bir ifade geçiyor kardeşler. Hazreti Adem Aleyhisselam diyor ki kitapları Adem şeytan niye şeytan Havva'yı kandırdı. Havva Yasaklanmış olan ağaçtan yedi. Daha sonra Adem de ondan yedi ve sonra diyorlar sonra Allah cennette gezerken aynen ifadesi bu Allah cennette gezmekte iken Adem Allah'ın gezmekte olduğu zamanki sesini işitti ve bir ağacın arkasına saklandı. Dikkat edin bir ağacın arkasına saklandı. Bunun üzerine Allah dedi ki, bu kitaplarında geçen kardeşler, kitaplarında geçen, kelime kelime aktarıyorum. Allah dedi ki, ey Adem neredesin? Ey Adem neredesin? Bunun üzerine Adem aleyhisselam da güya, haşa ağacın arkasından seslenmiş. Saklandım senden ya Rabbi demiş. Niye saklandın diyor Tanrı? Adem de diyor ki çünkü çıplam, Hani yasaklanmış olan ağaçtan yiyince avret mahalleri gözüktü ya. O diyor ki çıplağım. Bunun üzerine Allah da diyor ki haşa dikkat edin. Yoksa sana yasak kıldığım ağaçtan mı yedin? Bunun üzerine evet ben o ağaçtan yedim ve çıplak olduğum için şey senden utandım diyor. Beni görmenden utandım, çıplak görmenden utandım. Bunun üzerine o da diyor ki ben sana işte yasak kılmamış mıydım? Şimdi buradaki Allah inancısına inancına bakın. Allah'a verilen yani özelliklere, sıfatlara bakın kardeşler. Hangi sıfatlar var burada dedik? Burada bir kere Allah'ın yaratmış olduğu cennette gezmiş olması. Hadi bunları tevil ettiniz diyelim. Yine öbür taraftan Allah'ın yoksa yasak kıldığım ağaçtan mı yediniz ifadesi doğrudan Allah'ın, Adem'in yapmış olduğundan habersiz olduğunu açıkça göstermiyor mu dedim. Öyle dedi. Zira başka bir şey de diyemezdiler. E bu ne biçim bir ilah ki dedim. Nasıl bir ilaha çağırıyorsunuz ki? Ya da bu nasıl Allah'ın kitabı olabilir ki? Daha kulunun yapmış olduğu günahı bilmiyor ve bunun üzerine saklanıyor. Bu sefer dedi ki o Adem'in bilmemezliği yoksa Allah görüyordu. Yani kusura bakma dedim. Kusura bakma sen... Bugün günahlar içerisinde yürüyen zavallı bir insanken Allah'ın bu şekilde olmayacağını biliyorsun da Adem bir peygamber iken Adem Allah'ın sıfatlarını bilmeyecekti. Bu senin dediğin çok daha saçma dedim. Ondan sonra gelin dedim. Mesela Allah Azze ve Celle'ye özellikle noksan sıfatlar Burada mesela Allah'ın bazı şeyleri bilmemezliği sıfatı açıksan ortaya çıkıyor. Yine Mesela kendi tahrif edilmiş kitapların hemen ilk sayfalarında bunlar. Açın emin olun 20 dakika okuyun karşınıza çıkacak bunlar. Akabinde ne zamanki diyor Kabil bakın Kabil Hazreti Adem'in şeytana uymuş olan oğlu Kabil ne yaptı? Habil'i öldürdü. Bunun üzerine diyor dikkat edin aynen kitaplarında Kabil diyor Habil'i öldürünce tanrı İnsanoğlunu yarattığına pişman oldu. Böyle olduğunu görünce yarattığına pişman oldu. Şimdi nasıl bir ilah ki dedik bu? Yani deneme yanılma usulü şey yaratır mı? Bilmediği bir şey, geleceği bilmeyen bir ilah nasıl ilah olabilir? Zira Kabil Habil'i öldürdüğünde insanı yarattığına pişman olmuş. Pişman olan bir ilah olabilir mi? Mesela bunlar Allah Azze ve Celle onların atlettiklerine der. Noksan sıfatlardır. Ve bunlar bu yüzden sapıtmışlardır. Ki bununla ilgili delilleri daha da çoğaltabiliriz. Ne zaman ki işte Allah diyor gökleri yarattı, yeri yarattı, sonra ağaçları var etti, nehirleri aktırdı, yeşillikler çıktı ve daha sonra diyor yarattığı dünyaya bir baktı ve yarattığına çok sevindi, çok güzel olduğunu gördü. Böyle bir ilah olabilir mi? Haşa. Dediğimiz gibi onlar Rabbilerini hakkıyla takdir edemediler. Ve biz kaide olarak ne diyoruz kardeşler? Rabbimiz kendisini ne ile sıfatlamışsa, ne ile ispat etmişse biz de Rabbimizi onun ile ispat ederiz. Rabbimiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu nasıl hangi sıfatlardan soyutlamış ise, nef yetmişse, Rabbimiz kendisini hangi sıfatlardan nef yetmiş ise biz de onu nef ediyoruz. Ve diyoruz ki kardeşler kaide olarak isim ve sıfat meselesi tevkifidir. Dikkat edin. İsim ve sıfat kelimesi, şey meselesi tevkifidir. Ne demektir bu kardeşler? Hiç kimse bu hususta kendi adına aklı ile yol alarak ya da farklı sebeplerden dolayı Allah'a kendi adına bir isim ya da sıfat veremez. Burada doğrudan. Mu'tezile'ye, yine Allah Azze ve Celle'ye hiçbir isim ve hiçbir sıfat vermeyen cehmiye'ye, Allah'a isimlerini verirken hiçbir sıfat vermeyen mu'tezile'ye, Allah'a isim, isim verirken sıfatlardan da sadece yedi tanesini veren eşariye ve diye nedir? Burada reddiye vardır. Çünkü biz diyoruz ki ey eşariler ve maturidiyeler, sizler kendi aklınızın öngörmüş olduğu doğrultuda Allahu Teala Teala'ya yedi tane sıfat verdiniz. Hayat, ilim, semi, basar dediniz, kudret dediniz, irade dediniz, tekvin dediniz, kelam dediniz. Neden bunları verdiniz dediğimiz zaman ne diyorlar onlar mutezileyle beraber? Diyorlar ki bunlar aklın gerektirmiş olduğu şeylerdir. Bir diyoruz ki hayır biz Rabbimizin zatına, zatını kuşatıcı bir şekilde ilim sahibi olamayız. Daha biz kendi ruhumuzu bile bilemiyoruz. Ey Peygamber'im sana ruhtan sorarlar. Onlara de ki, onlara de ki, ondan size az bir bilgi verildi. İnsan onu daha kendi ruhunu bile anlamış değil. Dolayısıyla zatını hiçbir şekilde algılamak adına bir yol kat etmesi mümkün olmayan Allahu Teala hakkında zatı hakkında hiçbir şey bilemeyen insan nasıl Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hususunda Herhangi bir görüş ortaya koyabilir. Dolayısıyla hiçbir hususta Ehl-i Sünnet ve Cemaat diyoruz ki kardeşler Allahu Teala kendisine neyi ispat etmişse ispat, neyi nefyetmişse nefyetmişse nefyederiz. Nefret Hangi hususta bir bilgi gelmemişse biz de susarız. Mesela Allahu Teala cisim midir, değil midir? Kur'an'da ya da sünnette kardeşler ya da sahabede Allahu Teala'nın cisim olduğuna ya da cisim olmadığına dair hiçbir şey yok. Dolayısıyla biz ne diyoruz, biz susarız. Çünkü Rabbimiz kendisine ne cisim olmayı ispat etmiştir, ne de cisim olmadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla biz susarız diyoruz. Yine mesela cihet yön meselesi, Allahu Teala Kur'an'da ya da Sünnet'te bize aktarmış olduğu vahiyinde kendisine ciheti ne ispat etmiştir Rabbimiz? Ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifade etmiştir ne de ciheti yönü nef yetmiştir. İkisi de yoktur. Dolayısıyla bize düşen nedir? Bize düşen susmaktır. Çünkü üzerinde konuştuğumuz mesele Rabbimizin zatı ile alakalı olan yüceler yücesi Rabbimizin zatı ile alakalı olan bir husustur. Dolayısıyla biz kaidemiz isim ve sıfat meselesi tevfiklifidir. Rabbimiz kendisini ve efendimiz kendisi, Rabbimizi nasıl hangi sıfat ve isimlerle ispat etmize ispat ederiz? Hangi şeylerden nefyetmize nefy ederiz? Neden kardeşler? Çünkü Allahu Teala ayetinde ne diyor? E Entum a'lem emillah? Siz mi daha iyi biliyorsunuz Allah mı? Haşa. E Entum a'lem emillah. Allah yarattıklarını bile yaratılmış olanların kendilerinden daha iyi bilirken Ey insanoğlu sen nasıl kalkar da Rabbin kendi adına zatî olarak, fiili olarak, manevi olarak isim ve sıfatları Rabbimiz kendisine ispat ederse, iki elimle yarattığım derken, Rabbimiz kendisine eli ispat ederken sen ne cesarette kalkıp da aklın ile hayır bu Allah'a yaraşmaz diyerek bunu nef yediyorsun. Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? İnsanların yanlışa düşüp düşmeme ihtimalini siz mi daha iyi biliyorsunuz Allah mı? Ki Allahu Teala kitabının sürekli hidayet edici olduğunu, la yetihil batlu min beyne yedehi ve onun önünden ya da arkasından hiçbir batılın gelmeyeceğini Rabbimiz Tebareke ve Teala kitabı için söylemiştir. Sen nasıl bu ayetleri tevil etmezsek insanları böyle düşünür de sapıtır diye Kur'an'ın kelimelerini asli zahir anlamının dışına alabilirsin. Hangi cesaretle buna yeltenebilirsin? Çünkü Allahu Teala ne diyor? يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ Allah size açıklamak istiyor. Ve açıklanabilecek olan hususların en başında gelen de şüphesiz ki Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın isim ve sıfatlarıdır. Rabbimizi tanımış olmaktır. Dolayısıyla itikadi olan bu meselede haşa, itikadi olan bu meselede Rabbimizin ifadeleri, olurun mutlaka teviline muhtaç bir şekilde indirilmiş olmaktan yücedir. Allah Azze ve Celle kapalı olup da insanları sapkınlığa sürükleyecek bir ifade kullanmaktan yüce ve beridir. Subhanallahü amma tasifun. Allah sizin kendisini vasıflamış olduğunuz hususlardan çok yücedir. Ve yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselam Rabbimize parmakları derken, Allah ayağını cehenneme koyar derken, canımı elinde tutan diye derken, Allah göktedir cariyenin ikrarını ifade ederken, bunu takdir ederken, Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselam senin teviline ihtiyaç bırakacak bir şekilde bunu ortaya koyabilmiş olabilir mi? Nasıl bir söz ortaya koyuyorsunuz? Halbuki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyordu? İnni alemukum billah. Ben Allah'ı sizin en iyi bileninizim. Ben Allah'ı en iyi bileninizim. Şüphesiz ki Allah'ı en iyi bilen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamdı. Peki nasıl diyebilirsiniz? Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'a isimler vermiş, sıfatlar vermiş. Yani Rabbimizin isim ve sıfatlarından bahsetmiştir. Ama biz bunları eğer tevil etmezsek <gülüyor> sapıtırız. Nasıl dersiniz? Kendisi hem de "Uti tu cewami bana en mükemmel bir şekilde kelimeleri kullanma özelliği verildi diyen Peygamber. Bakın böyle bir söz söylüyorum ama sana sakın sapıtmayın bundan kasıt Şudur diye hiçbir isim ve sıfatta Allah'ın Resulü Teville gitmezken siz nasıl böyle bir şey yitirebiliyorsunuz ve bunu yaparken siz nasıl ehlül Sünnet ve cemaatin Yorumda olduğunuzu iddia edebiliyorsunuz. Şüphesiz ki dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarında bir susarız. Rabbimiz neyi ispat etmişse ispat, neyi nef yetmişse ederiz. Peki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hangi çeşitlerde ya da hadislerden Rabbimiz adına isim ve sıfat olma hususuyla Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamdan ne şekilde öğreniriz? Ne şekilde belirginleşir. Bakın diyoruz ki kardeşler nasıl sünneti tarif ederken ne diyoruz? Ma sadra al-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem min kavl'in veya fi'lin veya takrir'in. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'dan kavli olarak, fiili olarak ve takrir olarak sadır olmuş olan uygulamalar nedir? Sünnetidir. Aynı şekilde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizin isim ve sıfatlarının ispatını ne yaparız? Kavli sünnetten alırız. Ne gibi? Mesela Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam يَنْزِلُوا Rabbuna" diyor. Rabbimiz gecenin son üçte birinde iner. Birinci semaya iner diyor Allah Azze ve Celle. Birinci katsemaya. Bu nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli sünnetiyle Allah Azze ve Celle'ye inme sıfatını ne yapmış olmasıdır? ispat etmesidir. Ve biz de ispat ediyoruz. Nasıllığını, keyfiyetini hiçbir şekilde benzetmek ya da örnek vermek olmaksızın, şunun gibi demeksizin, şu şekilde demeksizin, sadece indiğine iman ediyoruz, ispat ediyoruz. Rabbimiz fiili olarak iner diyoruz. Rabbimize böyle bir sıfatı var diyoruz. Ama nasıllığını bilmiyoruz. Nasıllığını bilemiyoruz diye de kalkıp ne yapamayız? Onu İnkar edemeyiz kardeşler. Bunu inkar edemeyiz. Zira bazı isimlerin mahiyeti hakkındaki bilgisizliğimiz o isimlerin inkarını gerektirmez kardeşler. Bu, bu kaideyi de inşallah işleyeceğiz. Bazı isimlerin mahiyetinin tarafımızca bilinmemiş olması o isimlerin reddedilmiş olmasını gerektirmez. Bu bağlamda mesela Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan ne yaparız kardeşler? Fiili olarak da öğreniriz. Mesela Rabbimizin uluv sıfatı, yücelik sıfatı, en üstte olmuş olması. Ne gibi? Mesela Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam Arafat'tayken ne yaptı kardeşler? Arafat'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Ey insanlar size Allah'ın indirmiş olduklarını aktardım mı? tebliğ belaght tebliğ etme İnsanlar dediler ki sahabe evet ey Allah'ın Resulü biz şahitlik ediyoruz ki sen tebliğ ettin. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselam ne yaptı kardeşler parmağını yukarıya doğru kaldırdı yüzünü yukarıya doğru kaldırdı ve dedi ki Allahum meshed Allahum meshed Allahum meshed Ya Rabbi sen de şahit ol sen de şahit ol. Allah'ım şahit ol. Mesela burada fiili olarak ne yapıyor? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Rabbimizin yüceliğine fiili olarak yücelik sıfatı olduğuna ne yapıyor? Vurguda bulunuyor ve böyle bir ispatta bulunuyor. Böyle bir ispatta bulunuyor. Buradan da anlarız. Yine kardeşler takrili dediğimiz ne? Takrili dediğimiz dünkü Riyazu Salihin isimli eserin zaten şerhini yaptığımızda ne yapmıştık? O sahabeden bahsetmiştik ki o sahabenin cariyesi sorumlu olduğu bir takım hayvanlardan bazılarını kurtlara kaptırmıştı da efendisi ne yapmıştı? Onu tokatlamıştı, cezalandırmıştı ve sonra ve vesselam'ın yanında pişman olduğunu söylemiş. Ya Resulullah onu salı vereyim mi demişti. Allah'ın Rasulullah Aleyhissalatu vesselam da o cariyenin getir demişti. Ve bunun üzerine getirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki e, imanından sordu. Kadın Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyip iman ettiğini söyleyince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne dedi kadına? Allah nerede dedi. Kadın fissema dedi. Gökte dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben kimim dedi. Kadın sen Allah'ın Resulüsün deyince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Onu dedi azadet çünkü o mümine bir kadındır. Mesela burada kadının Allah Azze ve Celle'ye gökte olma sıfatını vermiş olmasının akabinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yaptı kardeşler? İkrar etti ve bunu reddetmedi. Buradan da ne yapıyoruz? İspat olayını ayrıyeten çıkartıyoruz. Yine diyoruz ki muhaliflere reddi olarak diyoruz ki kardeşler isim ve sıfat meselesi tevkifidir dedik. Yani Rabbimiz ne demişse o, Efendimiz ne demişse o. Rabbimiz kendisine hangi sıfatı nefiyetmişse o, Efendimiz Rabbimizden hangi sıfatı nefiyetmişse o. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki: "Wala takfumaleyseleki bihi alim hakkında bir bilgin olmayan şeyin ardına düşme." Biz diyoruz ki siz düşüyorsunuz. Ey akıllarıyla Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını anlamak mecburiyeti hissedenler. Ey akıllarıyla Allah azze ve celle isim ve sıfat ispat edip ya da isim ve sıfatı nefk edenler. Siz hakkında bir bilgi bilginiz olmayan bir meselenin ardına düşüyorsunuz. Siz Rabbimiz tebareke ve taala'nın zatı ile alakalı bir şey bilmiyorsunuz ki. İnsanın Rabbimizin kudreti, yaratıcılığı ve gücünün tecellisi karşısında insanoğlu bu hususta iken, aciz iken Rabbimizin zatı ile alakalı olarak insanoğlu hangi mesafe kat etmiştir ki? Hiçbir bilgisi yoktur. Hazreti Musa, Allah azze ve celle ya Rabbi bana kendini göster demişti. Bana kendini göster. Seni göreyim ya Rabbi demişti. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ey Musa falanca dağa bak, şu karşıdaki dağa bak. Eğer o dağ yerinde kalırsa, şu sen beni görürsün. Bunun üzerine ne diyordu ayette? Fela matajill, ne zaman ki Rabbi dağa tecelli etti, jalehu dak dağ paramparçe etti. Ve Hz. Musa Aleyhisselam bayıldı. Olayın dehşetinden bayıldı. Subhanallah. allah Teala bizleri kendisini görmekten mahrum bırakmasın inşallah kardeşler. Hazreti Musa aleyhisselam orada bayıldı. Ve kalktığı zaman Hazreti Musa aleyhisselamın söylediği neydi kardeşler? Ya Rabbi, cahillerden olmaktan sana sığınırım. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın içerisindeki istek ve arzuyu biliyordu. Zira Hazreti Musa'nın bir özelliği vardı. O Kelimullah'tı. Allah ile doğrudan konuşan peygamberdi. Diğer peygamberler vasıta aracılığıyla görüşürken Hazreti Musa doğrudan Rabbimizin kelamını işitmişti. Ve Rabbimizin kelamını işitince tabii ki daha da Rabbimizi görme arzusu ve isteği artıyordu. Hakkal yakin derecesine ulaşmak istiyordu. O yüzden göster ya Rabbi diyordu. Allah Azze ve Celle de yücelerin yücesi, güzel Rabbimiz Hz. Musa'nın bu arzu ve isteğini olmaz ey Musa diyerek bir anda kesmedi. Hz. Musa o kadar istiyordu ki Allah Azze ve Celle yücelerin yücesi hiçbir delile ihtiyaç duymadığı halde ey Musa bu dünyada bu gözünle bu şartlar altında mümkün değil. Mümkün değil. Adeta Rabbim bizi affetsin, Rabbim beni affetsin. Adeta yani o ayetlerden anladığım şekle bazı yorumlarda da tefsilerde geçtiği şekliyle ey Musa mümkün olsaydı verirdim bu imkanı sana. Dolayısıyla Hazreti Musa bir anda yanlış bir şey istediğini olmayacak bir şey istediğini hemen fark etmiş ve ya Rabbi beni bağışla demişti cahillerden olmak istemiyorum. Hz. Musa bile Rabbimizin zatı ile alakalı olan husustaki bir duasının arkasında Ya Rabbi cahillerden olmak istemiyorum derken Ey siz Allah'ın isim ve sıfatlarını kendilerinden ondan nefk edenler, Rabbimizin kendisine ispat etmiş olduğu isim ve sıfatları nefkeden ya da Allah'ın hakkında bir bilgi indirmediği hususlarda akıllarının neticesiyle Allah'a yakışır ya da yakışmaz adına kendi akılları doğrultusunda Hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında aklıyla Allah'a isim ve sıfat verenler. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Sizler bu anlamda işte bidatçı, ehl sünnet ve cemaatin yolundan sapmış olanlarsınız. Bunları Allah nasip ederse inşallah kardeşler dediğimiz gibi işleyeceğiz. Bakın Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın İsim ve sıfatları hususundaki yaklaşımlara baktığımız zaman kardeşler şunları göreceğiz. Sadece isimlerini bahsedeceğiz. Allah azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını iptal edenler, tatil edenler ikiye ayrılıyor kardeşler. Bakın bunlara ehli sünnetle kıyaslamak için ifade ediyorum. İkiye ayrılıyor. Not alan kardeşler not almasınlar. Yani almasınlar derken sonradan bunları inşallah tekrar edeceğiz. Özellikle bidat fırkalarını ifade ederken teker teker zikredeceğiz. Allah Allah, hatta Allah nasip ederse bunu, yani bir iki sayfalık da olsa yazıp bizim internet sayfasını inşallah yükleyeceğim. Oradan alıp daha güzel de ne kategori olarak inşallah gözünüzün önünde canlandırma imkanına sahip olacaksınız. Felsefecilerin ve kelam ehlinin yaklaşımlarına bakacağız kardeşler. Yani Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını taatil edenler Allahu Teala'yı bu isim ve sıfatlardan soyutlayanlar iki gruba ayrılıyor kardeşler. Birincisi felsefeciler, ikincisi kelamcılar. Kim bu felsefeciler? Bir açık felsefeciler var. Ne gibi Farabi gibi. Felsefecilerin ikinci kolu ise batını felsefe dediğimiz felsefeciler ki bunlar da kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. Rafiziye İsmailiye kolu, bir de Allahu Teala'ya vahdet vücut sıfatını veren Sufiye tasavvufcular kolu. Mesela İbn Arabi ve İbni Sebirayim gibi. Diğer Rafizi İsmaili konu kim? İbn Sina gibi, İkvan-ı Safa gibi. Bunlar mesela felsefecilerin temeli nedir kardeşler? Felsefeciler bildiğiniz gibi akıllarını kullanırlar. Hatta felsefecilerin tarifini yaparken işleyeceğiz. Felsefeciler Peygamber'in tanımını nasıl yapacaklar? Aklını mükemmel bir şekilde kullanıp karşısında bir takım varlıkları görebilecek şekilde aklını kullanan insanlardır diyecekler. Çünkü akılla yola çıkmışlar bunlar. O yüzden İbn Arabi denilen kişi, Mukit'in İbn Arabi denilen kişi şu anda tasavvuf çevresinin en önde geleni ya da ve kendisini Hatemül Evliya Evliyanın sonuncusu olarak ifade eden kişi bu baftan kalkıp işte Aristo'yu peygamberden üstün görecek. Neden? Çünkü diyecek peygamber sonuçta melek aracılığıyla bunu öğrendi. Aristo sırf aklını kullanarak bunu öğrendi. Ve aklının doğrultusunda vahdeti vücuda çıkacak bu. Allah'ın isim ve sıfatlarında sapmış olanların en uç noktasında Allah Azze ve Celle'yi vahdedi vücut ile yaratılmışlarına bir olarak aklı bunu gerektirecek kendisi açısından. Biz onların aklı olarak yanlış olduklarını ispat edeceğiz Allah'ın izni keremiyle. Yine bunlar felsefe kolu. Mesela kelamcılara bakın kardeşler. Kelamcılar, cehmiye, mu'tezile, küllabiye, eşariye, maturidiye. Ve eşariler de ikiye ayıracağız kardeşler. Önceki eşariler ve mutaakhirun sonraki eşariler olarak ikiye ayıracağız. Ve şunu diyoruz. Gerek felsefeciler gerekse kelamcılar bunlar hangi hususlarda kardeşler? Ya da Allah Azze ve Celle isim ve sıfat verirken ne yoldan ne ile yola çıktılar meslek olarak Kur'an ve sünnetleri ise o değil. Akılları ile sürçtüler. Akılları ile süzgeçten geçirdiler. Ayet ve hadisleri dahi akılları yoluyla algılanmış olma şekline şart koştular. Ve akılları ile ispat ettikleri sıfatları verdiler. Biz diyoruz ki Allah'ın peygamberi Hazreti Musa bile Rabbimizin zatı ile alakalı olan bir husustaki talebinden dolayı cahillik etmeyi olmayayım ya Rabbi bağışla diye niyazda buyrunurken ve Allah Azze ve Celle hakkında bir bilgin olmayan hususun ardına düşme. Çünkü bundan sorumlusun derken sen nasıl olur da hiçbir bilgin olmayan Rabbimizin zatı ile alakalı sıfatı ile alakalı ismi ile alakalı olan kullanın da aklını aklın ile at koşturabilirsin. O yüzden biz kaide olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat ne diyor? Biz Allah'ın kendisini ispat ettiğini ispat, peygamberimizin ispat ettiğini ispat ederiz. Rabbimizin kendisi nefyettiğini, Efendimizin de Rabbimizin nef yetmiş olduğu sıfatları ve isimleri de ne yaparız? Nef ederiz Böylece kalırız. En güzel ve en sağlam yol bu değil mi? Yine Allah Azze ve Celle ne diyor? Şeytan size ne yapar? İnnemâ ye'murukum bil şeytan size kötülüğü emreder. su vel fahsâ. Kötülüğü ve yüzünüzü kızartacak olan işleri, günahı size ne yapar, emreder. Başka şeytan ne isterdi o ayette? Allah Teala Bakara Suresi'nde ne diyordu kardeşler? Allah azze ve celle buyuruyor ki ve entekûlû alallâhi mâ la ta'lemûn. Bilmediğiniz şeyleri Allah hakkında konuşmanızı ister bilmediğiniz şeyleri. O yüzden Allahu Teala ismini 99 ismini aktardıktan sonra ne diyordu Rabbimiz? 99 ismini demişim. Rabbimiz Tebareke ve Teala ne diyor ayetinde? Fe lillahi'l esma'ul husna. Fed'uhu biha en güzel isimler Allah'ındır. Onlar ile Allah'a dua edin. Ve zeru'l lezine Allahu Teala'nın isimleri hususunda inkara gidenler, Allahu Teala'nın isimleri hususunda sapık yola düşenler Onları bırakın diyor Allah Azze ve Celle. Bırakın. Rabbim kendisine hangi ismi, hangi sıfatı vermişse biz bu şekilde iman ederiz. Ve nasıl ki Rabbimizin zatını bilmiyorsak mahiyetini, bu bağlamda Rabbimizin sıfatının da mahiyetini bilmeyiz. E bilmiyoruz diye de Allah'ın böyle bir sıfatı yoktur diyemeyiz. İşte ehl ve cemaatin yolu budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi kendisi üzerine bıraktığı ve görmek istediği yol budur. O yüzden i̇bn Abdilber, Abdülber, İmam Evza'i bunlar gelenler ile yetinilmiş olması, ayet ve hadislerde gelenler ile yetinilmiş olması gerektiğini ne yapardılar açıkça bildirmişlerdir. Ki bu husustaki nakilleri bir önceki dersimizde ne yapmıştık ifade etmiştik kardeşler. Yine İmam Hasan el-Basri ne diyordu? Sahabe bu dini en iyi anlayanlar, en derinlemesine bu dinden nasibini alanlardır. Onların yoluna uyum. Onların yoluna uyundurdu İmam Hasan el Basri. Ve ashabın yolu buydu. Ashabın yolu isim ve sıfatlarda buydu. Geldiği gibi tekrar ederdiler, ifade ederdiler nasıllığını bilmezdiler. Nasıllığı hakkında bir şey kullanmazdılar. Ve nasıllığını bilmedikleri için de haşa Allahu Teala'ının bu sıfatlarını ondan soyutlamak ya da o ayetleri ya da hadisleri tahrife yeltenmezdiler. Ve yine İmam Ahmet bin Hanbel ne diyor kardeşler? Bakın İmam Ahmet bin Hanbel'den aktarıyoruz. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki, La yusafullah illa bime wasafe bihi nefseh. Ev wasafahu bihi rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Rabbimizi Allah azze ve celle kendisini hangi vasıflar ile vasıflandırmış ise ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'yı hangi vasıflar ile vasıflamış ise onlarla vasıflarız. Ve ne diyor bakın İmam Ahmet bin Hanbel. La netecavezul Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnetin önüne geçmeyiz. Kur'an ve sünnetin önüne geçmeyiz. Kur'an ve sünnetin önüne geçme. Allah Azze ve Celle. Ya amenu, la beyne ve Allah ve Rasul'ün önüne geçmeyin diyor. Siz isim ve sıfatlara gelince bunları hemen şöyle tevil etmeliyiz. Yoksa bunlar insanlara böyle inanırsa zapıtır diyerek haşa Kur'an ve sünnetin önüne geçme teşebbüsünden nasıl bulunabiliyorsunuz? O yüzden İmam Ahmet bin dediği gibi sonuç itibariyle biz Kur'an ve sünnetin nedir Önüne geçmeyiz. Allah ancak Kur'an'da ve sünnette kendisini nasıl vasıflandırmış ise o şekilde vasıflandırırız. O yüzden Şeyhül İslam İbn Teymiyye Allah kesen rahmet eylesin. Ne diyordu kardeşler? Ve tariqatu selefil ümme ve emmetüha ve ümmetü selefinin yolu. Yani sahabenin tabiununun ve etba'ut tabiununun ile onlara güzellikle uymuş olan imamlarının yolu nedir diyordu İbn Teymiyye? Enhum yesifun Allah bima vasafa bihi nefsah. Allahu Teala'yı Allah-u Teala'nın kendisini vasıflandırmış olduğu vasıflarla vasıflandırırlar. Ve bima vasıfahu bihi rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah'ın Resulü'nün Rabbimizi vasıflandırmış olduğu sıfatlar ile isimler ile vasıflandırırlar. Ne gibi? Min gayri tahrif. Herhangi bir tahrife gitmeksizin. Tahrifi ilk dersimizde tefsirini yapmıştık kardeşler. Açılımını yapmıştık. Ve demiştik ki hatırlayın o yüzden bir her derste yapmayacağım. Özellikle dikkatinizi alın. Tahrif, tatil, tekiyif ve temsil demiştik. Teşbih. Bunlar özellikle sürekli kullanacağımız kelimelerden bunları teker teker açıklamıştık. O yüzden tekrar e, unutan kardeşler olsa birinci dersin son tarafını dinleyebilirler. Zira her seferde bunları ne yapmayacağız? İşlemeyeceğiz. Ne diyor İbri Teymiye? Min gayri tahrif. Herhangi bir tahrife gitmeksizin Vela ta'til, herhangi bir ta'tile, soyutlamaya gitmeksizin. Vela tekiyif, herhangi bir keyfiyet belirlemeksizin. Vela temsil, herhangi bir misal ile örneklendirmeksizin. Ne yapardılar? Bunları kabul ederdiler. Bu da nedir diyor bakın. Diyor ki, işte selefin yolu ve imamların yolu buydu. İsbatun bila temsil, herhangi bir örneklemeye falanca gibi, Demek sizin ispat ederdiler. Allah'ın eli vardır. Allah'ın yüzü vardır. Gibi. Allah'ın şu sıfatı vardır. Allah'ın gazabı vardır. Allah'ın muhabbeti vardır. Allah'ın affediliciliği vardır. Allah'ın rezil kılıcılığı vardır. Allah'ın intikam alıcılığı vardır. Gibi. İspat ederiz ama falanca gibi temsile gitmeyiz. Ve tenzih bila ta'til. değil. Allahu Teala yarattıklarının Herhangi bir sıfatına benzeme söz konusu değildir. Ama bununla beraber onlar Allah'ı da bununla soyutlamazdılar. Ve dolayısıyla yaratılmışlara da benzetmezdiler. Çünkü Allahu Teala ne diyor diyor İbn Teymiye? "Leise kemislihi şeyun." Allahu Teala buyuruyor ki onun bir eşi ve benzeri yoktur. Ve İbn Teymiye diyor ki "Fehaza reddun alel mumessile." Bu Allahu Teala yaratılmışlara benzetenlere reddiyedir. Yani Allah falanca gibi filanca şekilde ya da falanca kulu gibi amel eder ya da şunun gibidir diyenlere burada reddiye vardır. Çünkü Allahu Teala onun bir benzeri yoktur diyor. Ve ayetin devamında da ne diyor? Ve semi semiul basir. O işitendir, bilendir. Bu da diyor Allah'ı işitmek, görmek gibi sıfatlardan soyutlayanlara reddiyedir. Yani bu ayet öyle yüce bir ayettir ki diyor Müteviye başı mümessileye reddiyedir, sonu Muattile'ye reddiyedir. Yani soyutlayanlara reddiyedir. Şura Suresin 11. ayeti. Ve diyor ki İbn-i devamı ile onların yani selefin takip etmiş olduğu yol bu anlamda iki asıl üzerine inşa edilmişti. Neydi kardeşler? Birincisi onlar Allahu Teala'yı her türlü noksan sıfatlardan mutlak olarak ne yapardılar? Nef yederdiler. ki sünnet onlara bunu öğretmişti. Mesela uyumak gibi, acizlik gibi, cehalet gibi. Bunun gibi noksan sıfatlardan Allah'ı mutlak olarak soyutlamak ve Allahu Teala'nın kendisi ile olmuş olduğu sıfatlarında kemal derecesini bilmek. Elhamdülillah diyoruz ya kemal, mükemmel olabilecek en üst sınırda Allah'ı mükemmel bilmek. Ki Allah'tan başkasında olmayacak şekilde. Evet, insan için bilendir deriz. Allah içindir de bilendir deriz. Ama Allah'ın biliciliği kemal sıfatıyladır. İnsan gören bir varlıktır deriz. Allah da görür deriz. Ama görmeye bir benzerlik burada söz konusu değildir. Neden? Çünkü Allah-u Teala görme sıfatında kemaldir. Mükemmeldir. Kendisine sadece kendisine yakışacak şekilde mükemmeldir. Falanca insanın bundan haberi vardır. Allah'ın da haberi vardır. Ama Allah'ın haberin olması kemal derecesindedir. İnsan aldatılmıştır, az anlayabilir, yanlış anlayabilir, haberdar olsa dahi. İşte ne yapardılar? Selef bu anlamda Allah-u Teala'nın vasıflanmış olduğu sıfatlarını mükemmel anlamda kemal sıfatıyla sıfatlandırırdılar. Evet kardeşler bir sonraki kaideye hızlı hızlı geçelim inşallah. Bir sonraki kaidemizde diyoruz ki kardeşler bir önce ifade etmiştik ya hani hatırlayın. İsimdeki benzerlik müsemmadaki benzerliği gerektirmez. Yani isimdeki benzerlik o isim ile isimlenmiş olan zatlardaki de benzerliği gerektirmez. Mesela allah Teala'ya biz Melik sıfatını veririz. Melik ismini veririz. Öyle değil mi? Meliktir. Allah hükümdardır, hükümrandır. Kraldır, meliktir. Yine aynı zamanda Kur'an'da mesela Allahu Teala, Yusuf Aleyhisselam'ın satın alıcısı olan o Mısır'ın yöneticisi için ne diyor Rabbimiz? Ve Kalil melik melik dedi ki. Şimdi orada Allahu Teala Kur'an'da, o yöneticiyi Melik ismiyle isimlendiriyor. Kendisi de El Melikül Guddûsü Selam. Melik ismiyle Rabbimiz kendisi ne yapıyor? İsimlendiriyor. Şimdi burada isimlerde benzerlik var diye. Yani Mısır'ın yöneticisi Melik. Rabbimizin ismi de Melik diye müsemmada yani zatlarda. Yani Allahu Teala'nın zatı ile o Mısır'ın yöneticisinin zatı arasında bir benzerliği gerektirmez ki. İsim sıfatlarda böyledir. Nasıl ki Allah bilendir, falanca insan da bilendir dediğimizde iki bilenin yani bilen ismiyle müttasif olan iki zatın birbirine benzerliği söz konusu değil ise sıfatlarda da böyledir. Allahu Teala'nın eli vardır derken falanca insan eli vardır. işte yaratılmış olan bazı hayvanların da eli, el ifadesini kullanırsın. Bazı makineler için bile El ifadesini kullanırsın, üretmiş olduğun şeyler için. Yani bu isimler müşterek olsa da isimlerin müşterekliği, müsemmanın yani o isim ile muttasıf olan zatın benzerliğini gerektirmez ki. Yine bu kaidelerle biz yola çıkıyoruz ve bu kaideler üzerine ne yapıyoruz? Rabbimizi isim ve sıfatlarında birliyoruz kardeşler. Bunlar aynı zamanda diğer bidatçı fırkaları da reddiyemiz olacak Allah'ın izniyle. Yine mesela Allah Azze ve Celle kendisi için Kur'an'da Ra'ufun Rahim ifadesini kullanır. Ra'uf olan, Rahim olan E aynı ifadeyi, aynı ismi O peygamber Ra'ufun Rahim'dir diyor. İsim olarak benzerlik var. Ama kendileri anlamdaki benzerlik olur mu? Olmaz. Yani yaratılmış olan mahluklarda bile böyle bir şey söz konusu değil kardeşler. Ne gibi? Mesela Ahiretin nimeti İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki cennetteki nimetler ile dünyadaki nimetler arasındaki tek benzerlik isim benzerliğidir. Yani Allahu Teala işte Muhammed Suresi 16. ayetinde oradan sütlerden bahsediyor, süzme baldan ırmaklar diyor, yine e, üzüm diyor. Nar diyor, cennetin nimetlerini Rabbimiz sayıyor. Ve i̇bn Abbas diyor ki, bunlar gaybî olan hususlardır ve dünyadakilerle tek benzerlikleri isimdir. Mahiyetleri farklıdır. İkisi de mahluk olduğu halde, biz cennetteki nar dediğimizde, biz cennetteki üzüm dediğimizde dünyadaki üzüm ve narı bahsetmiyorsak diyoruz ki ey cahil insanlar, ey yanlışa düşmüş insanlar. Biz Allah'ın eli derken, biz Allah'ın ilmesi derken, biz Allah'ın istivası derken, biz Allah'ın gazabı derken, biz Allah'ın muhabbeti derken, biz Allah Azze ve Celle'nin görmesi, işitmesi derken, biz siz bunları yaratılmışlara niye benzetmek gereği duyuyorsunuz ki? Öyle değil mi? Niye benzetmek gereği duyuyorsunuz? İşi i̇şte siz burada yanlışsınız. O yüzden diyoruz ki kaide olarak isimdeki benzerlik, müsemmadaki benzerliği ne yapmaz? Gerektirmez. Evet bir sonraki kaide olarak zikredelim kardeşler. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin zatı ile varlığı kabul edilirken sıfatlarının olmaması düşünülemez. Yani biz diyoruz ki kardeşler ehl sünnet ve cemaat olarak. Bakın Cehmiye'yi sol tarafa alın. Diğerlerini de bu tarafa alın. Şimdi Cehmiye diyor ki Allah'ın ismi de yoktur sıfatı da yoktur. Allah ne vardır deriz ne yoktur deriz. Şimdi var desek diyor vara benzetmiş oluruz. E yok desek yoka benzetmiş oluruz. Böyle saçma bir şey. Bunun yanlış olduğu kesin söz konusu. Öbürlerine diyor ki siz Allah'ın var olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet var. Zatı ile var mı Allahu Teala? Var. İyi de sıfatsız varlık olabilir mi? Siz Allah'ın sıfatlarını soyutluyorsunuz ey mutezile. Ve ey eş'ariye ile maturidiyye. Siz de Allahu Teala Teala'ya yedi tane sıfat veriyorsunuz. Zira başka bir kaide olarak ne diyoruz biz kardeşler? Her isimden bakın her isimden sıfat çıkar her sıfattan isim çıkmaz demiştik. Yani Allahu Teala mesela bir isim söyleyin eddar zarar veren isimdir. Allah azze ve celle'nin zarar verici sıfatı vardır. El Allahu Teala menfaat verendir. Fayda dokundurandır. Allah'ın fayda dokundurmak sıfatı vardır. El muntakim Allah Teala intikam alıcı ismi vardır. Allah Teala intikam alma sıfatı vardır. Her isimden sıfat çıkar. Her sıfattan isim çıkmaz dedik. Mesela Allahu Teala yeryüzüne gecen gecenin son üçte işte birinde iner. Allahu Teala inici ismi var mı? Hayır yoktur. Allahu Teala arşın üzerine istiva etmiştir. Allahu Teala müstavi ismi var mı? Hayır yoktur. Allah-u Teala elim var demiştir. Allahu Teala'ya elli ismi var mı? Yoktur. Yani her isimden sıfat çıkar, her sıfattan isim çıkmaz. Dolayısıyla diyoruz ki zatın sıfatları isimlerinden fazla da olabilir. Siz varlığını Allahu Teala'nın kabul ederken nasıl onun sıfatsız olduğunu düşünebiliyorsunuz ki? Bu hiçbir şekilde aklın da kabul etmeyeceği bir şeydir. Zira la tujet zatun bidunu sıfat... Sıfatsız hiçbir zat olmaz ki. Allah var, bitti. İşte bu yanlıştır. Ve diyoruz ki biz İslam alimlerinin Ehl-i Sünnet olarak İslam alimlerinin getirmiş olduğu şu kaidele ne diyoruz kardeşler? İslam alimleri diyorlar ki el-kelamu fi's-sıfat fer'un anil kelami fi'z-zat. Sıfatlar hakkında bir, sıfatlar hakkındaki kelam Allah'ın zatı hakkındaki kelam gibidir. Yani biz Allah'ın zatıyla alakalı neyi söylemişsek, onlara ne şekilde inanmışsak, sıfatları hakkında da aynı şekilde inanç üzerineyiz. Arasında ne fark var? Arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Yine bir sonraki kaide bakın kardeşler. Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla alakalı bir kaide olarak Allah'ı daha güzel tanıyalım. Daha güzel tanıyalım ki daha güzel kulluk edelim şeklinde tanıma adına Kaide olarak alimlerimizin getirmiş olduğu ne de kardeşler? Bir tanesi şudur. Mesela Kullu sıfetin sıfeti kemalin lilmahluki felhaliku evla biha in kânet teliku billahi azze ve celle Yaratılmış olanlardaki güzel sıfat olarak her ne varsa Allahu Teala kemali ile eğer kendisine yakışıyor ise o sıfat ile sıfatlanmıştır. Bakın. Bir yaratılmış olan insanda mesela, yaratılmış olan mahluktaki güzel kemal sıfat ne varsa Allahu Teala o sıfata layıktır. Sadece Allah'a yakışmayanlar hariç. Örnek verelim kardeşler. Ne gibi? Mesela insan için bilmek kemal sıfatıdır. Cahillik noksanlık sıfatıdır. Mesela insan için Güçlü olmak kemal sıfatıdır. Acizlik, tersi olan acizlik noksanlık sıfatıdır. İnsan için görmek kemal sıfatıdır. İnsan için ama olmak, kör olmak kemal e, nedir? Noksanlık sıfatıdır. İnsanın konuşmuş olması kelam sıfatı güzel bir sıfatıdır. Kemal sıfatıdır ama lal olmak noksanlık sıfatıdır. İnsanın görmesi kemal sıfatı, körlüğü dediğimiz gibi. İnsanın izzetli olması kemal sıfatı, zilleti, noksanlı sıfatı. Biz diyoruz ki insanın kemal sıfatı olan hangi haslet varsa o hasletleri ona veren Allah olmalığıyla beraber Allah o hasletlerle muttasıftır ve ne şekilde? Kemal şeklinde, mükemmellik şeklinde. Yani insanda ilim güzel mi? Evet Allah'ta da ilim güzel. Hem de mükemmelliği ile. İnsanda güçlü ve kuvvetli olmak güzel mi? Allah buna daha layık. Nasıl? Hem de mükemmel olarak. İnsanın görmesi kemal mi? Güzel. Evet. E Allah'ın daha mükemmel olarak. İnsanın konuşması güzel bir hasleti mi? Kemalliği mi? Evet. Allah'ın konuşma sıfatı vardır. Ve Allah bunda hiçbir şeye benzemeyecek şekilde yüce mükemmelliği ile nedir? Kelam sıfatı vardır. İnsanın görme sıfatı var mı? Kemalli vardır. Allah daha görücüdür. İnsanın izzeti var mı? Vardır. Allah daha izzetlidir. Anlatabildik mi kardeşler? İnsanda kemal sıfatı neyse Allah'a yakışıyorsa Allah o sıfata daha layıktır. Allah'a yakışmayanı vardır. Ne gibi? Mesela insanda evlilik, insanda çoluk çocuk sahibi olmak, mesela başkalarıyla istişare etmek, ondan sonra yemek yemek içmek gibi bu sıfatlar nedir kardeşler? Bu sıfatlar... Ee, i̇nsan için iyi nimet olmakla beraber Allah'ın yüceliğine yakışmayan Allah-u Teala Kur'an ve sünnete nef sıfatlar olarak bunlar atılır. Öbür güzel hasletleri Allah'a yakışıyorsa Allah ondan daha evladır. Aynı kaide gereğince başka bir kaideyi çıkartıyoruz. O da ne kardeşler? Allah-u Teala'nın yarattıkları kullarda noksanlık sıfatı ne sıfat varsa Allah o sıfatlardan münezzeh olma babında daha evladır. Aynı kaydeden çıkartıyoruz bakın. Allah'a yakışmıyorsa, o ay Allah'a yakışdığı müddetçe. Ne gibi? Bir önce dedik ya, mesela cehalet insanda noksanlıktır. Demek ki Allah'ta cehalet olamaz. Nefiye diyoruz bakın, nefiye diyoruz. Anlatabiliyor muyum inşallah? İnsandaki noksanlık Allah'taki tenzihin en uç noktasıdır. Mesela insanda acizlik, o zaman acizliği Allah'tan nefiye diyoruz. İnsanda tembellik, tembelliği Allah'tan nefk ediyoruz. İnsanda cimrilik, Allah'ı nefk Allah onlardan daha evladır. İnsana bile yakışmayan bu hazretler Allah'a hiç yakışmaz diyoruz kardeşler. Ve Allah'ı nefk Mesela insanın adaletsizliği, zulmü, yoksanlık sıfatıdır. Ama Allah diyoruz bundan daha evla nedir? Uzaktır. Uyuması, Allah bundan daha uzaktır yorulması Allah bundan daha uzaktır. İnsanın yorulması, insan aciziyeti ise, noksan sıfatı ise Allah bundan münezzeh olma babında nedir? Çok daha evladır diyoruz. Ha ama Allah'a yakış yakışıp da insandan noksanlık olan bazı hasletler var. Ne dedik? Yaratılmışta noksanlığı gerektiren şeylerden Allah uzak olma babında daha evladır. Eğer Allah'a yakışmıyorsa ama Allah'a yakışanı yakışır. İstisnaları vardır. Ne gibi? Mesela insanda kibirlenmek noksanlık sıfatıdır. Kibirlenen insan noksan demektir. Ha ama Allah'a kibir yakışır. Niye? Çünkü o mükemmeldir. Çünkü o bunu layıkıyla hak etmiştir. Layıkıyla ne yapmıştır? Allahu Teala buna layıktır mesela insan bir iyilik yaptığı zaman iyiliği başa kakarsa insanda noksanlıktır ama Allah yapar iyilik ve başa kakar çünkü Allah azze ve celle yücedir iyiliği yaratandır o yücedir ve iyiliği yaratandır yeminunu aleke en aslamu onlar sana iman ettikleri için imanlarını başına kakıyorlar ey peygamber kulillahu yeminunu aleke en haddakum iman bilakis Allah size imanı nasip ettiği için o imanınızı başınıza kakar sizin çünkü Yaratan O'dur. Ona yakışır. Kibir ona yakışır. Yücelik ona yakışır. Dediğimiz gibi bunlar yine Allah Azze ve Celle kaidesi babında ne yapabileceğimiz, zikredebileceğimiz hususlar kardeşler. Bir sonraki kaide, fakat vaktimiz bayağı geçmiş, girmeyeyim. Gerekirse bu kaideyi de inşallah diğerlerini işlerken, böyle diye verirken işleriz. Bugün vaktimiz geçmiş tamamlanmış. Bir sonraki kaide olarak ne diyecektik? Bir önce biraz da açmıştık zaten. Diyecektik ki as-sıfatü <gülüyor> esma, sıfatlar isimlerden çok daha geniştir. Çok daha geneldir. Ve umumidir diyecektik. Ama burada inşallah bırakalım. İnşallah yeter. Evet bunlar kardeşler Rabbimizin isim ve sıfatları bağında Ehli Sünnet ve Cemaat'in belirlemiş olduğu kaidelerden bir takım bir bazıları. Ama inşallah Rabbimizi tanıma ve onu ispat ile nefyetme hususunda Bizi Rabbimize çok daha güzel bir şekilde, bilinçli bir şekilde tanımaya yönlendirecek olan hususlardır. Allahu Teala bizi hakkıyla kendisini takdir eden, hakkıyla kendisini tanıyıp hakkıyla kendisine yönelmiş ve hakkıyla kendisine kulluk etmiş kullarından kılsın. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Allahu Teala bizleri insanların ihtilaf etmiş olduğu hususlarda inşallah doğruya iletsin. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Ve ahirü davana enel rabbil alamin.